Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla Evet açık gazete devam ediyor. Ekim devrimi 100. yılında Ekim devrimi programıyla köşemizle daha e, karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu arada e, hem beğenilen bu jingle için Selahattin'e, Barış'a özür dilerim. de Barış zaten birlikte adan iki karakter olduğu için açık radyo stüdyolarında. Hem de aynı zamanda e, Biyanet'e bu konuşmalarımızı transkripte edip e, sitelerinde yayınladığı için bir teşekkür ederek başlayalım. Hoş geldiniz efendim bu arada. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Evet Ömer Madra bugün yanımızda yok ama biz devam ediyoruz tam kadro olmasak da programımıza konumuzdan bahsedebilir miyiz acaba nerede kalmıştık? Evet bugün biraz daha netameli bir konu üzerinde duracağız 1917 devrimleri ve karşı devrim mevzusunu konuşacağız karşı devrim bildiğiniz gibi devrimler tarihinde her devrimde. ...o devrimin mütemmim cüzüdür. Bir devrimden bahsettiğimiz zaman... ...herhangi herhangi bir devrimden bahsettiğimiz zaman... ...onunla ilgili bir karşı devrimden de bahsetmek... ...hemen hemen kural gibi bir şeydir. Bunun için bugün burada çok tartışmalı olan... ...nerede, nasıl, ne şekilde başladığı... ...kendisi bir tartışma konusu olan... ...karşı devrim mevzusu üzerinde duracağız. Evet. Doğrudan başlayalım Doğrudan başlayalım. başlayalım. Peki... Ee, aslında bu programa başlarken biraz üzerinde durmuştuk ve o çerçevede de gitmeye çalışmıştık. Devrimler tarihini incelerken biz genelde e, kısa süreli e, nedenler üzerinde ya da o devrimin şartlarını oluşturan uzun vadeli e, sebepler üzerinde e, durduğumuzdan bahsetmiştik ki bu devrimi ele alırken de biraz onun üzerinde gitmiştik. Hem e, devrim öncesi yapısal, iktisadi, sosyal politik gelişmeler üzerinde durmuştuk. E, fikri hareketler ideolojilerin ortaya çıkmasında üzerine Durmuştuk. Daha sonra da e, devrimleri incelerken yine devrimin e, içinde yer aldığı süreç, devrimin ne şekilde ortaya çıktığı ve e, devam ettiği e, genelde üzerinde durulan e, ve devrim olarak bilinen e, anlar daha çok e, bizim dikkatimizi çeker. Bir de e, devrimlerin ne gibi sonuçlar doğurduğu ve bunun değerlendirmesi de o devrimin özellikle nitelendirilmesinde, tanımlanmasında analiz edilmesinde çok ciddi önem teşkil eder. Bu sonuçlarla ilişkin olmak üzere bir de karşı devrim mevzusu vardır. Hem devrim ortaya çıktıktan sonra o süreç boyunca ortaya çıkan siyasi olayların içerisinde bir takım devrim karşıtı oluşumlar, devrim karşıtı politik hamleler, hareketler Mevzu bayısı olduğunda biraz konuşulur. Biraz da o devrimin nerede bitirileceği tartışması e, çerçevesinde de karşı devrim mevzusu e, gündemimize e, gelir. Bundan dolayı 1917 devriminin de nerede bittiği e, veya 1917 devrimine karşı bir e, karşı devrim gerçekleşip gerçekleşmediği de e, önemli bir e, tartışma konusu. Aslında bundan bir kısım daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Örneğin 1917 Şubat Devriminden sonra ortaya çıkan ikili iktidar geçici hükümet ve Sovyetler merkez merkezi olmak üzere Nisan ayında Şubat Devriminde geçici hükümetin ilk İktidarını takdim etmek için yaptığı bir takım girişimlerden bahsetmiştik. Savaşı devam ettirme anlamında olsun. Sovyetlerin yetkisini, etkisini kırmak adına yaptığı girişimlerden bahsetmiştik geçici hükümetin. Yine e, Nisan ayında, Temmuz ayında, e, Ağustos-Eylül aylarında askerlerin, ordunun özellikle müesses nizamı yeniden geri getirmek, ee, çarlık iktidarını belki ya da en azından e, geçici hükümetin iktidarını e, yeniden e, iktidar kılmak, e, muktedir etmek için yaptığı girişimlerden bahsetmiştik. Özellikle Kornilov e, darbesinden e, bahsetmiştik. Aslında bu Kornilov'un girişimleri, askeri girişimler biraz karşı devrimi anlamak açısından e, önemli Demiştik. Ee, özellikle 3. programımızda bu, bu bunun üzerinde bayağı ayrıntılı durmuştuk. Ee, daha sonra yine geçen hafta ben e, 1917'nin sadece 1917 ile de sınırlı kalmayacağını, 1917 devriminin de çeşitli safhalardan geçerek devam ettiğini üzerinde durmuştum hatırlarsanız. E, 1917'den sonra e, özellikle 18-21 veya 22 arasında bir e, kanlı iç savaşın ortaya çıktığını, burada milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini bu iç savaş süresince de Kızıllar'la yani 1917 Ekim'inde iktidarı almış olan Bolşevik e, rejimle daha sonra oluşacak rejimle e, buna karşı çıkan beyazlar arasında bir iç savaş olduğundan bahsediyoruz. Yani bu beyazların da e, aslında yürütmüş oldukları mücadele bir karşı devrimci e, girişim. 1922 yılında nihai olarak Bolşeviklerin bu karşı devrim e, girişimini iç savaş haline dönüşmüş karşı devrimci e, girişimi yenilgiye uğrattıklarından bahsetmiştik ve 22'den itibaren de e, Sovyetler Birliği denilen ülkenin tam anlamıyla kurulmaya başladığı, inşa edilmeye başladığını ve 23 ile 29 arasında da e, NEP adı verilen e, bir dönemin geldiği yeni ekonomi politikalarının biraz işte e, piyasaya cevaz veren e, mülkiyeti bir şekilde e, sınırlı da olsa tanıyan ee, bir dönemin yaşandığını 28 yılında da bunun alınan bir siyasi kararla sona erdirildiğini 29'dan itibaren de bir kolektivizasyon sanayileşme bizim Stalin dönemi olarak bildiğim, bildiğimiz bir dönemin ortaya çıktığını e, tespit etmiştik. Şimdi bu tarih silsilesi içerisinde Kornilov'dan başlamak üzere birçok karşı devrim Olgusunu tespit edebiliriz. Evet. Yani e, gerek iç savaşın kendisi zaten karşı devrimci bir e, girişim çok net. E, NEP'in kendisini çok ciddi bir geri adım olarak e, tanımlayıp. Devrim ilkelerinden sosyalizm ilkelerinden komünizm ilkelerinden vazgeçme olarak tanımlayıp geri adım alıp tanımlayıp bunu da bir karşı devrimci eğilim olarak tespit edebiliriz. 1929'dan sonra uygulanan Stalinist politikaları da karşı devrimci olarak tanımlayabiliriz. Bu aslında politik olarak politik spektrumun neresinde Durduğunuzla ilişkin bir e, tanımlamayı gerektirir. Bundan dolayı karşı devrimi nerede tanımladığınız sizin bu devrime ilişkin ya da genel anlamda e, nasıl bir politik politi e, pozisyonunuz olduğuyla doğrudan ilişkili bir durum. Evet soracağım sorunun da aslında cevabını almış oldum. Temel bir soru aslında benim sormak istediğim soruydu. Ee, karşı devrim yani siyasi manevra devrim karşıtı e, hangi manevralar karşı devrimci olarak nitelendirilebilir? Hangileri? nitelendirilemez gibi bir soru çıktı şu anda benim aklımda. Aynen. Bundan dolayı karşı devrimi ee, ...sağdan da tanımlayabilirsiniz, evet. soldan da tanımlayabilirsiniz. Geçtiğimiz programlarda mesela üzerinde durmuştuk. Ekim devrimini darbe olarak nitelendirilen önemli bir e, antikomünist e, soğuk savaş literatürünün olduğundan bahsetmiştik. Örneğin bu literatürün önemli bir kısmı Ekim devriminin kendisi 1917'de ortaya çıkan devrimci ir iradeye karşı yapılmış bir darbe... ...bundan dolayı da bir karşı devrim olarak e, tanımlayabilmiştir. Oysa ki e, politik spektrumun e, solunda yer alıyorsanız e, bu anlamda ekimi bir darbe olarak ve karşı devrim olarak görmezseniz e, ondan önce ortaya çıkan e, ordunun Cornelov isyanının e, devrim karşısındaki hareketini bir karşı devrim olarak e, tanımlayabilirsiniz. Ben bugün biraz aslında e, 1917'ye ilişkin karşı devrim tartışmasını biraz soldan sol içerisindeki bir tartışma olarak yapmak istiyorum. Yani 1917'yi sahiplenen ve 1917'ye daha hayırhah bir gözle bakan cenah içerisinde nasıl bir tartışma yürütülmüştür veya yürütülebilir. Onun üzerinde durmak istiyorum. Aslında yine geçtiğimiz programlarda altını çizmiştik. Her devrimle birlikte bir takım temel gelişimler ortaya çıkar. Bunu birçok büyük devrimde görüyoruz. Örneğin büyük bütün devrimlerde bir takım temsili kurumlar ortaya çıkar. Yani e, İngiliz devriminde Fransız devriminde e, Rus devriminde de işte parlamento gibi e, Osmanlı İran örneklerinde olduğu gibi meclisde olduğu gibi Rusya'da Duma oldu gibi Fransa'da Etajener oldu gibi bir takım temsili kurumlar mutlaka e, ortaya çıkar yani e, oy mekanizmasıyla bağlantılı olarak bizim daha çok bugün parlamenter demokrasi olarak bildiğimiz kurumların e, ortaya çıktığı e, kurumların e, zuhur ettiğini görürüz e, bununla birlikte ama asıl devrim Tarihi için anlamlı olan bir takım yeni iktidar odakları ortaya çıkar. Ve devrime e, asıl rengini veren, onu bir toplumsal devrim haline dönüştüren de bu yeni iktidar odaklarıdır. Ki orada çok daha farklı bir katılım ve temsiliyet e, söz konusu. Hatta temsiliyet değil bir e, katılım söz konusudur. Çünkü bu ortaya çıkan iktidar odakları, yeni kurumlar e, kitlelerin, aşağıdakilerin, ezilenlerin katılabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri, gerçekleştirebildikleri e, kurumlardır. Mesela İngiliz devriminde parlamentonun yanında veya karşısında politik sürece göre değişmiştir. New modular dediğimiz yeni model ordu ki özellikle aşağıdakilerin daha devrimci fikirlerin e, hayat bulabildiği e, bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Yine Fransız devrimlerinde komünler e, önemlidir. Paris Komünü bunun e, en ileri örneklerinden bir tanesi vermiştir. Rus örneğinde de daha önce de ikili iktidar çerçevesinde konuşmuştuk. Sovyetler bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Yani Rus devrimlerinde Duma bir iktidar odağı olarak çıkmışken 1905 sonrası özellikle. Sovyetler de onun karşısında bir iktidar odağı olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi aslında karşı devrim tartışmasını biraz bu ezilenlerin ve aşağıdakilerin katıldıkları tabandaki ee, i̇ktidar odaklarının konumuna göre e, biraz tanımlamak gerekiyor. Yine geçtiğimiz programlarda üzerinde durmuştum. Sovyet salgınından bahsetmiştik. Evet. Yani e, yerel Sovyetlerin birçok alanda kitlelerin kendi kararlarını... E, ...iktidar olmalarına vesile olan fabrika komitelerinden, işçi konseylerinden, işçi milislerinden e, bahsetmiştik. Yani bir e, daha çok taban demokrasisi olarak e, bugün ifade edilen bir takım e, kurumlardan e, bahsetmiştik. Ve bunların çok e, ciddi 1917'de bir yaygınlık gösterdiğini ve e, kitlelerin iktidar ve söz e, sahibi oldukları e, durumlar olduğunu vurgulamıştık. Aslında karşı devrimi bugün az bir şekilde bunlar üzerinden e, tanımlamak gerekiyor. Yani 1917 boyunca e, sürekli gelişen, sürekli kitleselleşen ve aslında 1917 Ekim'de de Bolşevikleri iktidar yapan, iktidar olmalarını olanaklı kılan e, bu Sovyet olgusu, bu fabrika komiteleri, e, yerel e, Sovyetler, işçi milisleri. Ee, Kızıl Muhafızlar gibi e, işçi sınıfının e, Taşra'da köy komünlerinin köylü sınıfların askerlerin e, oluşturdukları e, iktidar aygıtlarının e, ne şekilde e, devam ettikleri e, karşı devrim ta e, tartışması açısından anlamlı. Yani 1917 Ekim'inde Bolşeviklerin iktidar olmasında daha önceki programlarda çok fazla üzerinde durmuştuk. E, mümkün kılan aslında bu gelişen ve kitleselleşen e, taban e, demokrasisi olduğunundan bahsetmiştik 1917'den e, sonraki tarihte aslında bunların başlarına ne geldiği bunların ne hale girdikleri ve ortaya çıkan yeni ülkenin e, yeni düzenin e, ne şekilde devam edeceğini tayin eden e, olgunun da aslında bunların ne olduğuyla doğrudan ilgili e, olması hususu üzerinde durmak gerekiyor. Bu tartışma da galiba Sovyetlerin sonuna kadar devam ediyor. Elbette ki. Elbette ki. Yine devrimler tarihinde e, çok fazla aşina olduğumuz bir durum bu temsili kurumlar veya yeni iktidar odaklarının e, yanında e, bu devrimlerin belli aşamalarında bir e, karşı devrimle beraber bir restorasyon döneminin ve bir takım e, önemli muktedir şahsiyetlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine İngiliz devriminde biliyorsunuz özellikle ee, daha muhalif ve tabandan gelen hareketlerin yenilmesiyle birlikte orada işte eşit e, eşitleyiciler, kazıcılar gibi levelers, diggers gibi unsurlar vardır. Daha kom komünal, komünist bir düzeni e, bir şekliyle savunan. E, onların yenilgisinden sonra mesela Cromwell gibi Cromwell bir gibi. E, şahsiyet ortaya çıkmıştır. Ve e, rejim üzerinde e, çok ciddi söz sahibi olan tek adam bir figür olarak çıkmış. Keza yine Fransız devriminde Napolyon Fransız devriminin içerisinde önemli bir e, şahsiyettir. E, Rus devriminde de Stalin belli bir dönemden sonra e, diğer devrimlerde olduğu gibi e, çok ciddi ortaya çıkmış bir figürdür. Örneğin Fransız devriminde e, Fransız devriminin ortasında e, bitişini 1793 ile nitayetlendirenler vardır. İşte konsüllerin, direktörün ortaya çıkmasıyla nihayetlendiren vardır. Veya imparatorluk yani cumhuriyetin ortadan kaldırılıp imparatorluğun tekrar ihya edilmesi ve Napolyon iktidarıyla e, ilişkilendirenler vardır. Bunun kendisi Fransız hı hı. devriminde de tartışmalıdır. İşte Rus devriminde de e, bir şekliyle bu konu e, tartışmalıdır. Yani Stalin'in iktidara gelmesi bir karşı devrimidir. Ya da Sovyetler Birliği'nin e, 1791'de <gülüyor> çökmesiyle mi ayrıca e, acaba bir karşı devrim gerçekleşmiştir? E, bunun kendisi dediğim gibi e, bu tarihe e, hangi politik pozisyondan baktığınızda doğrudan ilintili oluyor bundan dolayı. Evet, en merak ettiğim konulardan bir tanesi de Stalin isimli aktörün yani Sovyetler Birliği'nin doğrudan kaderini belirleyecek belirlemiş olan kişinin 1917 devriminde ne oldu? Ne tarafta oldu? Hangi konumda oldu? Hı <gülüyor> hı. Stalin Bolşevik Partisi'nin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi o da 1917 Şubat devrimi gerçekleştikten sonra sürgünden petrokrata dönecek. Ve süreç içerisinde Bolşevik Partisi'nin her zaman önemli mevkilerinde bulunacak bir politik şahsiyet olacak. Fakat Stalin'in Stalinist dönem. Ile, e, ilişkili olarak iktidara gelmesi ve tek adam olarak her şeyi belirleyip belirlemediğinin kendisi de bir e, tartışma e, konusu. Çünkü bugün e, her şeyi belirleyenin tek bir adam ve onun siyasi anlayışı olarak da e, tanımlayabiliriz ki bunu böyle şekilde gerçekleştiren hem sağda hem solda e, önemli çevreler var. Ama Stalin'i döneminin bir tezahürü e, bir sonucu olarak gören yine sağda da solda da e, önemli e, politik değerlendirmeler var. E, Nasıl yani? Ben de aslında... gibi, Hitler gibi ya da o dönemde Atatürk gibi. Evet her bu gibi. şahsiyetlerin bu liderlerin elbette ki e, tarihte oynadıkları role dair kendi kişiliklerinin bir belirleyiciliği e, elbette ki e, vardır. Kendi kişisel hususiyetlerinin belirleyiciliği vardır. Ama aynı zamanda bu şahsiyetler kendi çağlarının ve kendi toplumlarının da bir ürünüdür. Bugün geçtiğimiz toplantılar, şey programlarda değindiğimiz e, revizyonist okul, yani Rus devrimi daha bir e, toplumsal zaviyeden değerlendirmeye çalışan e, ekoller, e, bugün e, Stalin'i e, özellikle 1917'den sonra e, şekillenen e, toplumsal ilişkiler Çerçevesinde değerlendirmişti ve Stalin Stalinist düzenin kurulmasını özellikle 1917 devriminden sonra gerçekleşen sınıf mücadelesinin özellikle işçi sınıfının ortaya çıkan devlet e, ...teşkilatında yükselmesi, e, bürokratlaşması, önemli mevkiler edinmesi ve karşısında bulduğu özellikle NEP döneminde e, Bolşevikleşen, Bolşevik Partisi'ne giren devlet aygıtlarında önemli yer edinen entelektüel e, veya geçmişin e, burjuva... E, sınıfından gelen şahsiyetlerine karşı yürüttükleri bir sınıf mücadelesinin onları e, politik olarak ekarte etme e, azminin e, bir temsilcisi olarak da analiz edilmekte bugün Stalin yani e, bütün toplum üzerinde tahakküm kuran bir kişisel iktidardan e, ziyade e, zamanla devrimci ateşini kaybeden e, devrim süreci içerisinde e, oluşan kurumlarda yükselmekte olan ve hızla bürokratlaşan özellikle genç e, işçilerin e, yükselme azmiyle e, toplumsal e, çıkarlarıyla daha önceden e, devrimin ilk aşamalarında özellikle ama NEP döneminde e, önemli mevkilere gelmiş entelektüellerin kuruluşları. E, Taşra'da zengin köylülüğün, e, kentlerde e, eski burjuva kapitalist sınıfından e, gelen e, şahsiyetlerin e, edinmiş oldukları mevkileri onların elinden almaya çalışan e, alt e, bürokrat sınıfın yürüttüğü e, tasfiye amaçlı sürecin bir e, sonucu olarak, bir e, olarak. De, ele almak e, mümkün Stalin'i Bundan dolayı e, devrimin bir e, başka aşaması Olarak da tarif edilebilir aynı zamanda Stalin ee, ama kurmuş olduğu devlet e, rejimi yani devletin ortadan e, kalkması sönümlenmesi gerekirken daha e, sofistike bir e, bürokrasiye dayanan bir devletin ortaya çıkmasından dolayı bunun kendisini de bir karşı devrim olarak e, adlandırabiliriz tanımlayabiliriz analiz edebiliriz ama bunun yanında e, devrimin bir başka aşaması e, olarak da e, tarif edebiliriz. Fakat 1917'yi 1917 yapan geçtiğimiz programlarda da üzerinde durduğumuz husus aslında daha çok aşağıdakilerin söz ve iktidar sahibi oldukları, muktedir olmaya, iktidar olmaya başladıkları kurumlar daha çok komiteler, konseyler, Milisler ve Sovyetlerdi. Ee, karşı devrimi ve devrimi bunlar üzerinden e, okumaya başlarsanız, bunların da aslında 1917'den hemen sonra geri çekilmeye, güç kaybetmeye ve ortadan e, kalkmaya bazılarının ortadan kalkmaya, bazılarının da önemsizleşmeye ve suskun laşmaya başladığını e, görebiliriz. E, özellikle 1917'de bu bir işçi devrimi ise e, veya işçi e, sınıfı adına gerçekleşen e, bir devrimse en azından e, onların yaratmış oldukları en önemli kurumlardan bir tanesi daha önceki programlarda söylediğimiz gibi fabrika komiteleri, evet. e, fabrika konsilleri, yani işçilerin doğrudan ee, üretim sürecini kontrol etmek, yani fabrikaların e, kontrolü, üretim sürecinin kontrolünün bir te temel talep olarak ortaya çıktığını e, dile getirmiştik. Bu fabrika komitelerinde işçi sınıfının e, çok ciddi bir deneyim elde ettiğini e, vurgulamıştık. Keza yine e, milislerin, çünkü hem Marx'da hem 19. yüzyıl devrimler tarihinde... E, Müesses nizam düzenli ordu daimi ordunun karşısında mi halk milislerinin e, ortaya çıkması e, devrimin tanımlanmasındaki en önemli mihenk taşlarından e, bir tanesidir. E, Rus devriminde de hızlı bir şekilde işçi milisleri ve daha sonra bu işçi milislerin dönüşmüş şekli olan kızıl muhafızların e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, 1917'yi aslında bir toplumsal devrim haline getiren e, bu kurumlar ve Sovyetleri de iktidar kıran ikili iktidar arasında merkez Sovyetini de e, gerçek iktidar haline getiren aslında bu, buradaki bu e, toplumsal dinamik buradaki sınıf hareketi buradaki sınıf e, mücadelesi e, tam da 1917 Ekim devriminden ve özellikle 1918 yılı içerisinde daha tam anlamıyla iç savaş bile başlamamışken e, bunların birçoğunun e, geri çekildiğini. E, Konumların iktidarlarını kaybetmeye başladığını bu nasıl oluyor e, bu şöyle oluyor örneğin e, fabrika komitelerinin işçi konseylerinin doğrudan e, merkez ve parti tarafından kontrol edilen sendikalara bağlandıklarını ee, ve yavaş yavaş da ortadan kaldırdıklarını e, sendika içerisinde işçilerin e, örgütlenmiş olduklarını görüyoruz. Bu kendi başına illa e, kötü bir şey olmak durumunda değil soldan bakıyorsanız. E, fakat yaşanan sürece baktığımızda bu sürecin e, işçi sınıfını iktidardan eden, e, işçi sınıfının devrim içerisindeki e, konumunu gerileten söz söyleme olanaklarını ve devrimi ileriye taşıma olanaklarını kaybettiren bir olgu olduğunu de oradan tespit edebiliriz. Yine Sovyetlerin ortaya çıkan devlet aygıtı ve bürokrasi karşısında ve özellikle Bolşevik Partisi karşısında gerilediğini ve güç kaybettiğini iktidar mevzu bahis olduğunda çok net söyleyebiliriz. Aslında bunun kendisinin çok ciddi bir karşı devrimci dinamik olduğunu, karşı devrimi buradan tanımlayabileceğimiz de söylemek mümkün. Şey soracağım son olarak bu... Fabrikalardaki komitelerin dağılmasıyla beraber işçilerin biraz önce Stalin örneğinin üzerinden gittiğimiz üzere bürokratikleşmesinin de de bir paralel okumaya tabi tutabilir miyiz? Hı hı. Yani sonuçta işçilerin doğrudan söz sahibi olacağı bir kısım kalkıyor ortadan böyle bir yapı kalkıyor hı hı. ve ardından da bürokratik bir yapı temsiliyet üzerinden sendikal bürokrasiye doğru evrilen bir yapı ortaya çıkıyor. Evet demin çıkıyor de söylediğim deriz. gibi toplumsal e, devrimlerde e, temsili kurumlar ortaya çıktığını söylemiştik hı hı. ama onun yanında asıl önemli olanın yeni iktidar odaklarının evet. ortaya çıkmasıydı. Bu yeni iktidar odakları Sovyetler gibi komün gibi e, işte İngiliz devrimdeki New Model Army'de olduğu gibi e, bu odak güç kaybedip temsili kurumlar veya bu o, o, odaklar temsili hale gelmeye başladıkça devrimin ateşinin sönmeye başladığını ve geri çekilmeye başladığını tespit edebiliriz. Tabi burada e, literatüre baktığımız zaman e, buna dair çok ciddi ve haklılık payı olan özürlerin de e, mevcut olduğunu görüyoruz. Bu özürlerin başında her şeyden önce iç savaşta Rusya'nın e, ekonomisinin e, ve sosyal yapısının tarumar olması e, çok ciddi bir ekonomik e, çöküş olması. iç savaşta e, milyonlarca insanın öldüğü gibi devrimi önderlik eden önemli sayıda işçinin bilinçli işçi sınıfının ve bolşevik kadronun onun da hayatını kaybetmesi, buna karşı çok ciddi köylü direnişlerinin ortaya çıkması, devrimin hızla dünyada tecrit edilmesi ve bir dünya tarafından karşıya alınması, çok ciddi yoksulluğun ...bunu gerektirdiğine dair haklılık payı da içeren çok ciddi değerlendirmeler de elbet e, yapılınabilir. E, fakat e, devrimler zaten bu tür koşullarda her zaman ortaya çıkıyor. Ve buna eğer bir e, derman olabilecek bir e, inisiyatif geliştiremezlerse... E, ...o devrime bir noktadan sonra e, gerek kalmayacağına ilişkin değerlendirme de e, yapılınabilir. E, bunun için... E, Karşı devrim tartışması aynı zamanda politik de bir tartışma bugün. Çünkü Ekim devrimini hani sanki sahiplenilmediği ve çok rahatlıkla bugün... ...harcanabileceğine ilişkin değerlendirmeler de e, yapılabilmektedir. Bugün 100. E, bu sene 100. yılı dolayısıyla birçok e, değerleme, birçok e, yayın e, gerçekleştiriliyor. Orada e, okuduğunuz zaman literatürü Ekim Devrimi'ne, Sovyetler Birliği'ne ilişkin eleştirilen e, değerlendirmeler olmakla birlikte... E, ...biraz e, özellikle Sovyetler Birliği'nin tarihi boyunca gerçekleştirilen e, başarılar da sıralanarak... ...ve özellikle bu başarılara baktığımızda daha çok bir modernizasyon... Ee, övgüsü. Yani okuma yazma oranlarının ne şekilde arttırıldığı, nasıl bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirildiği, e, nasıl bir iktisadi ilerleme e, konusunda muvaffakiyet e, gerçekleştirdi ve 20. yüzyılın e, önemli Ülkelerinden bir tanesi haline geldiği vurgulanarak aslında yani bir modernizasyon örgüsüyle Rus devriminin başarılı tarafları olduğu da e, vurgulanıyor ki bu bir ölçüde evet haklılık payı da e, içeriyor kendi içerisinde ama onun yanında e, devrimin 1917 devrim gerçekleştiren kitlelerin amacı e, Rusya'nın modernizasyonu ve ilerlemesi e, terakkisi e, değildi. Kendilerinin iktidar olmasıydı. Bu zaviyeden baktığımızda bu açıdan baktığımızda 1917'de ortaya çıkan ezilenlerin oluşturdukları kurumların geri çekilmesi ve ortadan kalkması. Yani devlet sönümlenecekken Sovyetlerin sönümlenmesi, komitelerin, konseylerin, milislerin sönümlenmesinin aslında... Ee, karşı devrim tartışmalarındaki en önemli konulardan birisi olması gerektiğini e, çok ciddi bir şekilde e, vurgulamak e, gerekiyor. Evet bu yayınlardan bir tanesinde ben tanıtım programı sonuz, sonunda henüz okumaya başlamadım ama kitap listemde sıradaki kitap olarak da belirtebileceğim. Marcel Lipman'ın Rus devrimi kitabı. Kendisi de bu arada e, belirtmek gerekirse, kısaca kendisinden, yazardan da bahsetmek gerekirse Polonya, ya, e, Polonya Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de doğuyor. Brüksel Özgür Üniversitesi'nde birçok ders veriyor. Sosyalizm ve komünizm tarihine ilişkin sayısız eser kaleme alıyor. Ve ilgi çekici noktalardan bir tanesi de İsrail Filistin diyaloğunun mimarlarından biri olarak anılıyor kendisi. E, kitap ayrıntı yayınlarından çıkmış. Samit İlk baskısı yayınları varlık yayınlarında ayrıntı yayınları yeni bir gözden geçirerek tekrar e, yayınladılar. Yine belge yayınları e, Lenin döneminde leninizm gibi çok temel önemli e, eserleri de olan ve 1917'ye ilişkin e, önemli referans e, kaynaklarından birisini teşkil eden bir eser. Liman'ın evet. eseri. E, ayrıntı yayınlarından çıkmış. E, Samit Triyakioğlu'nun çevirisiyle beraber bunu da belirtmiş olalım. E, programımızın sonuna da gelirken... Yine başka bir kitapta tanıtabiliriz. Tabii. Ayrıntının daha eski yayınlanan e, kitaplarından bir tanesi. Bu bahsettiğim e, mevzuyu Bolşevikler ve işçi denetimi arasındaki ilişkiyi biraz daha tartışan ee, ve Rus devrim tarihinde e, özellikle 60'larda 70'lerde ortaya çıkan daha özgürlükçü sosyalizm tartışmaları çevresinde e, çerçevesinde e, gündeme gelen Maurice Brinton ki İngiltere'de önemli politik şahsiyet gerçek adı e, Chris Palis ee, onun e, yazmış olduğu ve Türkçe'ye de e, bayağı bir sene önce e, çevrilen e, Bolşevikler ve İşçi Denetimi 1917'den 1921'e Devlet ve Karşı Devrim e, adlı kitabını da mutlaka e, anmamız e, gerekir diye düşünüyorum. Evet galiba baskısı yok bu aralar. Evet bulması biraz zor ama sahaflarda e, hala karşılaşmak mümkün. İli, evet yayın evleri bu aralar epey güzel kitaplar basıyorlar yeni baskılarını da yapıyorlar belki bu da aynı şekilde ayrıntı yayınlarının. Yeni basılacak kitaplar listesinde yer alan bir kitap olarak görülebilir yakın zamanda. İnşallah. Evet ne dinliyoruz programımızın sonunda? Ee, şimdi biraz Amerika'dan e, bir hani karşı devrim deyince Stalin'de adını aldık. Ee, Stalin üzerine bir taşlama e, olan bir e, eski şarkı dinleyeceğiz. Evet. Ee, programımızın sonuna geldik. Haftanın üçüncü gazetesinin, haftanın üçüncü açık gazetesinin sonunda... Ben Can Tombil, teknik basada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Bugün Ömer Madre yanımızda yoktu. Yarın itibariyle tam kadro karşınızda olmaya çalışacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> And he sang that song with a so true that now I'm in the prisons of the gate. And he sang that song with a so true that now he's in the prisons of the gate. <laughs> When Lenin the insurrection made, I found myself on the barricade. On Kerensky's troops, I turned my gun, and I didn't stop shooting till the Reds had won. And he didn't stop shooting till the Reds had won. <laughs> and I sang that song with a ring so true that now I'm in the prisons of the gate. When come with to that now he's the, the, <laughs> the was started died. I found myself on Trotsky side. Oh, I went well to 28, and then I was forced to capitulate. And then he was forced to capitulate. <laughs> My capitulation had, to now the the and this capitulation had an insult to that now he's in the prison of the And his capitulation had an insult to that now he's in the prison of the From then to now, I had no peace. My steps step have been logged by the secret police. I denounced the opposition with argument again. I denounced the opposition with tongue and tongue. He denounced the opposition with tongue and tongue. my denunciation had a ring so true now I'm in the presence of the gay people. And the denunciation had a ring so true now I'm in the presence of the gay All you be, if you want to do as well as me, of the best evidence espionage, to railroads and sabotage, to wrecking and sabotage. to end up in the prison of the to in London, when you end up the of the 100. yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla